Ondan ancak mümin korkar. Özcan Yıldırım. Allah'a hamd. Resulüne salat ve selam olsun. İslam toplumunun İslami hareketin içerisinde varlığını devam ettiren ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan gizli bir hastalıktır nifak. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden itibaren startını verdikleri ve ümmetin de yer yer taucupla şahit oldukları nifakın itikadi ve ameli serüveni günümüzde de devam etmektedir. O günden bugüne İslam'ı en çok baltalayan, içimizde olan nifak hareketi olmuştur. En çok zararı uğratan olmasına karşılık, içimizde yaşayan bir güruh olmaları hasebiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nifak ehli hususunda titiz ve hassas davranmıştır. Çünkü ben buradayım diyecek kadar cesareti olmayan, korkak, kıvrak zekalı, manevralarını iyi yapan bir grupla karşı karşıyadır bu dava. Allah subhanehu ve Teala bir taraftan, asıl düşman onlardır. Onlardan sakının diye buyururken, Münafık'ın suresi 4. ayette, bir taraftan da Nur suresi 11. ayette, onlar içinizden bir gruptur diye buyurması, bizleri bir kere daha bu tehlikeli harekete karşı müteyakkız pozisyonuna getirmelidir. selefi Salihinin ondan ancak mümin korkar, münafık emin olur tavsiyesine binaen, acizane mülahazalarımızı paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle lügat kavramı üzerinde yoğunlaşacağımız bu hareketin türlerini, çıkış sebeplerini, özelliklerini, İslam toplumu içerisindeki dönüm noktalarında göstermiş oldukları tavırları, İslam toplumunun onlara karşı olan tutumlarını, psikolojik, fikirsel, duygusal ve ahlaki yapılarını ele almaya çalışacağız inşallah. Lügat ve ıstıla, terminoloji yönüyle nifak. Lügatta nifak, Nefaka kökünden türemiştir. Bu kelimeden türemiş birçok kelime de vardır. Nefaka, bir şeyin bitip tükenmesi, tarla faresinin veya köstebeyin yuvasından çıkması manasına gelmektedir. Araplar, iki kapılı eve, iki ucu olan tünele veya alt geçide de bu kelimeden türeyerek nefak demişlerdir. Ayrıca, tarla faresinin tehlike anında kaçabilmek için birden fazla delik açmasına, Hazırladığı yuvaların üstünü hızlı kaçabilmek için ince tabakayla örtmesine de bu kelimeden türeyen isimleri ıtlak etmişlerdir. Aynı şekilde münafık da içinde beslemiş olduğu, açığa çıkmasından korktuğu hasletleri ikili oynayarak gizlemeye çalışır. Kısacası lügat yönüyle nifak, sahiplerinin karakterleriyle tamamen örtüşen bir kelimedir. Öyle ki, Sadece lügat yönüyle ele alındığında dahi, Kur'an'ın resmettiği ve insanı hayretler içerisinde bırakan karakter tiplemesi ortaya çıkmaktadır. Nifak kavramı, cahiliye döneminde ıstılahi olarak kullanılmamaktaydı. İslam geldikten sonra, bu kelimenin manasına paralel olarak, imanı dille ikrar eden, fakat kalbinde küfrü gizleyen kimselere ıtlak etti. El-Cürcani, Et-Tarifat isimli eserinde şöyle der. Nifak, İmanı dille ishar edip küfrü ise kalben gizlemektir. İbn Manzur ise bu kelimenin cahiliye döneminde bu kavrama binayen kullanılmadığını, ileriki dönemlerde İslami bir terim haline geldiğini söyledikten sonra nifak kelimesini imanı açığa vurup küfrü gizlemek olarak tanımlamıştır. İbn Kesir bu kavramı hayrı açığa çıkarıp şerri gizlemek şeklinde tanımlarken İbn Hacer batının zahire zıt olması olarak tanımlamıştır. İmam İbni Arabi el-Maliki ise, katteki inancın söz ve fiili olarak aksini göstermek olarak tanımlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi bu manalarda kullanmıştır. Yani bir kimsenin kalben inanmadığını, benimseyemediğini, özümseyemediğini diliyle söylemesi, ifade etmesidir. Bunu en açık Bakara suresindeki şu ayetlerde görmekteyiz. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı da, iman edenleri de aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatamazlar da, bunun farkında değiller. Bakara Suresi 8 ve 9. Ayetler Ayetten de anlaşıldığı üzere, nifak, kişinin kalben inanmadığı bir şeyi karşı tarafa aldatmak ve kendisinin korktuğu, çekindiği mevcut bir güce veya iktidara karşı savunma aracı olarak kullanmasıdır. Nifak türleri. Alimler nifak kavramı üzerinde taksimata gitmişlerdir. Bir kısmı bunu büyük ve küçük nifak, bir kısmı da itikadi ve ameli nifak olarak isimlendirmişlerdir. İtikadi nifak sahibini İslam dairesinden çıkarırken Ameli nifaksa sahibini İslam dairesinden çıkarmaz. Fakat ameli nifakın her halükarda sahibini itikadi nifaka kadar götürme tehlikesi mevcuttur. A. Itikadîn nifak, büyük nifak. Itikadîn nifak, kişinin Allah'a ve Resul'üne iman etmediği halde bunu gizleyerek diliyle iman ettiğini israr etmesidir. Bu nifakın en üst mertebesi olup, kişiyi İslam dairesinden çıkarır. Bu nifak çeşidi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ortaya çıkan ve Abdullah bin Ubey bin Selul ve izini sürenlerin bayraktardığını yaptığı bir nifak çeşididir. Bunların kafir olduğuna hükmeden, onların ebedi cehennemlik olduğunu, hatta kafirlerden bile daha çetin bir azaba uğrayacağını belirten ayetler çok fazladır. İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a,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 Halbuki Allah, onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Nisa Suresi 142. Ayet Münafıklar sana geldiklerinde, şahitlik ederiz ki sen, Allah'ın peygamberisin derler. Allah da bilir ki, sen elbette O'nun peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir. Onlar, yeminlerini kalkan edindiler de Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten yaptıkları işler ne kötüdür. Bunun sebebi onların önce iman edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar hiç anlamazlar. Münafıkun Suresi 1. ve 3. ayetler Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Tevbe Suresi 68. ayet Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 145. ayet Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Andolsun ki Müslüman olduktan sonra inkâr edip küfür sözünü söylemişlerken söylemedik diye Allah'a yemin ettiler. Başaramayacakları bir şeye giriştiler. Allah ve Peygamberi bol nimetinden onları zenginleştirdi. Ve öç almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse iyiliklerine olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette can yakıcı azaba uğratır. Ve onlar için yeryüzünde bir dost ve yardımcı yoktur. Tevbe suresi 73 ve 74. ayetler. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere, münafıkların küfürleri kâfirlerin küfründen daha çirkindir. Çünkü Rasule ve Müminlere iki yüzlülük yapmak, onları kandırmaya çalışmak, içlerindeki bestelikleri kini süsleyip iman gibi sunmaktan daha habis bir küfür olamaz. Bu sebeple Allah Subhanehu ve Teala onların cehennemdeki yerini de en alt tabaku olarak hazırlamıştır. İtikadi nifakın türleri. İtikadi nifakın türleriyle alakalı. Şeriatın naslarına bakıldığında, bunun birçok çeşidi olduğunu görmekteyiz. 1- Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamak. 2- Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerinin bir kısmını yalanlamak. 3- Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem buz etmek, ona kin beslemek, ondan hoşlanmamak ve ondan nefret etmek. 4- Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerinin bir kısmına buz etmek ondan hoşlanmamak ve ondan nefret etmek. 5. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem dinine uyanların azalmasına sevinmek ve bundan hoşnut olmak. 6. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem dininin üstün gelmesini çirkin görmek ve bundan hoşnut olmamak. Mecmua Tut Tevhid. Bunların hepsi büyük nifak veya itikadi nifak başlığı altına girmektedir. Kur'an ve sünnette de bunların hepsine şahitlik etmektedir. Bu durumları gerçekleştiren kim olursa olsun, İslam dininden çıkmış olur. Bu tip münafıklar, özellikle İslam'ın iktidar sahibi olduğu dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Müslümanlar, Medine'ye hicretten sonra bir güç oldukları zaman ortaya çıkan münafıkların kötü hasletlerini, Allah subhanehu ve Teala Kur'an'da Rasûl'e ve müminlere açık bir şekilde deşifre etmiştir ki, buna yazımızın ilerleyen bölümünde değineceğiz inşallah. B. Ameli Nifak Küçük nifak. Bu nifak türü de, sahibi dinden çıkarmayan, kişinin iman dairesindeyken münafıkların yaptığı birtakım amelleri yapmasıdır. Fakat unutulmamalıdır ki, her ameli nifak, itikadi nifaka kapı aralar ve ona götürür. Tıpkı küçük küfrün, büyük küfre kapı araladığı gibi. Zaten bazı alimlerde nifakın küfür gibi olduğunu, dolayısıyla küfrün küçük ve büyük olarak ayrıldığı gibi, nifakın da bu şekilde ayrıldığını söylemişlerdir. Bu bağlamda nakledilen hadislere bakıldığında, bu ayrımın şeriatta da mevcut olduğunu görmekteyiz. Dört haslet kimde bulunursa, o kimse tam bir münafık olur. Kimde de bu hasletlerden birisi bulunursa, onu terk edinceye kadar onda nifak hasletlerinden birisi bulunmuş olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet edince haddi aşar. Buhari Müslim Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde yerine getirmez. Kendisine emanet verildiğinde ihanet eder. buhari Müslim. İmam Nevevi'nin rahmehullah bu hadise yapmış olduğu şer bu meselenin künhü niteliğindedir. Bu hadis ilim adamlarından bir topluluğun müşkil açıklaması zor saydığı hadislerdendir. Çünkü sözü geçen bu hasletler tasdikinde hiçbir şüphe bulunmayan, Tasdik eden, mü'min, Müslümanda da bulunan hasletlerdir. İlim adamlarının icma ettikleri üzere, kalbi ve diliyle tasdik edip, bu hasletleri işleyen kimse aleyhine, kafir hükmü verilmez. O aynı zamanda, cehennemde ebediyen kalacak bir münafıkta değildir. Çünkü Yusuf'un aleyhisselam kardeşlerinde, bütün bu hasletler toplanmıştı. Aynı şekilde bunların bir kısmı, ya da tamamı, seleften ve alimlerden bazı kimselerde de bulunmuştu. Diğer taraftan, Yüce Allah'a hamdolsun ki, bu hadisin anlaşılmayacak, müşkil bir tarafı da yoktur. Ama ilim adamları, anlamı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Muhakkiklerin ve çoğunluğun yaptığı açıklama, aynı zamanda sahih ve tercih edilen kanaattir. Buna göre hadisin anlamı şudur. Bu hasletler, münafıklığın hasletleridir. Bunlara sahip olan bir kimse, bu hasletler bakımından münafıklara benzer. Onların ahlakıyla ahlaklanmış olur. Çünkü münafıklık, içinde münafıklığı, kendisiyle konuştuğu, kendisine söz verdiği, kendisine emanet bıraktığı, kendisiyle tartıştığı ve ahitleştiği insanlara karşı söz konusu olur. Yoksa o İslam'da Müslüman olduğunu açığa vururken, içinde küfrü gizleyen bir münafık değildir. Nebi de bununla, böyle bir kimsenin cehennemin en alt basamağında ebedi kalacak kafirlerin münafıklığı türünden bir münafık olduğunu da kastetmiş değildir. Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, katıksız münafık olur buyruğuyla bu hasletler sebebiyle münafıklara ileri derecede benzediği kastedilmiştir. Kimi ilim adamı şöyle demektedir. Bu hüküm bu hasletlerin kendisinde yoğun ve baskın bir şekilde bulunduğu kişi hakkındadır. Bu hasletler kendisinde nadiren görülen kimse ise bunun kapsamına girmez. İşte hadisin anlamıyla ilgili olarak tercih edilen kanaat budur. İmam Ebu İsa ettirmezi rahmehullah bu anlamdaki açıklamaları mutlak olarak ilim adamlarından nakletmiş ve şunları söylemiştir. Bunun ilim ehline göre anlamı amel münafıklığıdır. İlim adamlarından bir toplulukta bundan maksat nebinin zamanındaki münafıklardır. Onlar iman etmiş olduklarını söylediler ama bu yalanladı. Dinleri hususunda kendilerine güvenildi ama hainlik ettiler. Din hususunda ona destek vermeye söz verdiler. Sözlerinde durmadılar, tartıştılar. Tartışmalarında hakkın dışına çıktılar diye açıklamışlardır. Bu, Said bin Cübeyr ve Ata bin Ebi Rabah'ın görüşüdür. Hasan-ı Basri ise, önceleri farklı bir kanaatteyken bu görüşü daha sonra benimsemiştir. Aynı zamanda bu açıklama, İbni Abbas ve İbni Ömer'den de rivayet edilmiştir her ikisi de bunu aynı zamanda Nebi'den rivayet etmişlerdir. Kadı İyad dedi ki: İmamlarımızın da pek çoğu buna eğilim göstermiştir. Hatta bir başka bir görüş nakletmektedir. Onun görüşüne göre hadisin anlamı Müslümanın kişiyi gerçek anlamda münafıklığa götürebileceğinden korkulan bu hasetleri alışkanlık haline getirmemesi için Müslümana bir sakındırmadır. Yine hatta binin, kimi ilim adamından naklettiğine göre Hadis, münafık olan muayyen bir adam hakkında varit olmuştur. Nebi ise, açıkça yüzlerine filan kişi münafıktır demiyordu. Sadece işarette bulunuyordu. Bir takım kimselere, ''Ne oluyor ki böyle böyle yapıyorlar?'' gibi sözlerle değiniyordu. Allah, en iyisini bilendir. Birinci rivayette, Rasulullah'ın, ''Dört haslet vardır ki, bunlar kimde bulunursa o münafık olur.'' buyruğuyla, diğer rivayette, münafıklığın alameti üçtür buyruğu arasında bir ayrılık yoktur. Çünkü aynı şeyin bir takım alametleri bulunabilir ve bu alametlerin her biriyle o şeyin niteliği de ortaya çıkabilir. Sonra o alamet tek bir şey olabildiği gibi pek çok şey de olabilir. Allah en iyisini bilendir. el Haç Sahih-i Müslim Şahi İmam Hattabi'nin sözünü tekrar mütalaa etmekte yarar var. Hadisin anlamı, Müslümanın, Kişiyi gerçek anlamda münafıklığa götürebileceğinden korkulan bu hasletleri alışkanlık haline getirmemesi için Müslümana bir sakındırmadır. Bugün bizleri korkuya iten etken, hakiki anlamda münafıklığa götürecek olan ameli nifak olmalıdır. Her masiyet, küfre açılan bir kapı olduğu gibi, her ameli nifakta itikadi nifaka götürür. Bu sebeple sahabe ve selefin bizlere miras bıraktığı bu korkuyu, kirlenmiş, ve kibir saplantısına girmiş kalplerimizde yeniden ihya etmeliyiz. Sahabe, Allah'ın razı olduğu vahiy ile şahit tuttuğu topluluk. Onlar nifaktan korkarken bu ne rahatlık, bu ne ucup. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kâtiplerinden Ebu Rebi Hanzala bin Errebi el Useydi radıyallahu an kendi başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır. ''Ebu Bekir'le karşılaşmıştık bana, nasılsın?'' dedi. Anzala münafık oldu dedim. Subhanallah sen neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben de açıkladım. Peygamberin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilince sanki gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bahçemize, işimize, gücümüze karışınca unutuyoruz dedim. Ebu Bekir de vallahi ben de aynı şeyleri hissediyorum dedi. Birlikte Resulullah'ın yanına gittik. Durumu anlattık bize. Nefsimi elinde tutan zata andolsun ki, dışarıda da benim yanımdaki hal üzere olabilseydiniz, melekler yataklarınızda ve yollarda sizinle tokalaşırdı. Fakat ey hanzala, bazen öyle, bazen böyle olur dedi. Bizi rahatlattı. Bu sözü üç defa tekrarladı. Tabiinden İbn Ebi Muleyke Rahmehullah diyor ki, Ben Resulullah'ın otuz tane sahabesini gördüm, hepsi de, Kendisinin münafık olduğundan endişe ediyordu. Onlardan hiçbiri imanda Cibril ve Mikail'in imanı üzeri olduğunu iddia etmedi. Buhari Hasan-ı Basri'nin rahimehullah şöyle dediği zikredilir. Ondan, nifaktan ancak mümin korkar ve ancak münafık ondan emin olur. güvence güvencede hisseder. Buhari Hasan-ı Basri rahimehullah şöyle yemin etmiştir. Ne kadar münafık gelip geçtiyse, Hepsi kendisini nifaktan güvencede hissetmiştir. Bir adam Ebu Derda'yı radiyallahu an namazında nifaktan sığınırken duydu. Ebu Derda selam verince ona dedi ki Allah'ım beni bağışla. Üç defa tekrar etti. Bundan nifaktan emin olma. Allah'a yemin olsun kişi bir saat içinde fitneye uğrar ve bir anda dininden döner. İmam Ahmet'e kendisi için nifaktan korkmayan kimse hakkında ne dersin diye soruldu. Dedi ki, kim kendisi için nifaktan emin oluyormuş? Hasan Basri, kendisinde ameli nifak vasıfları açığa çıkanı münafık diye isimlendiriyordu. İmam Buhari'nin sahihinde yine şöyle bir rivayet mevcuttur. Abdullah bin Ömer'e, biz devlet yöneticilerinin yanına gidip de dışarı çıktığımız zaman, onların yanında konuştuklarımızın tam aksini konuşuyoruz, dediler. Abdullah bin Ömer dedi ki, biz Resulullah zamanında bunu nifak sayardık. Buhari... Yine Ömer radıyallahu an, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı ve size ne anlatırsa onu tasdik edin dediği Huzeyfe'ye radıyallahu an, "Ben de nifaktan bir şey biliyor musun?" diye sorup durmuştur. Fetul Bari, Allah'tan nifak korkusunu kalplerimize sahabe gibi yazmasını dileriz. Hülasa, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yetişen, vahyin kendilerine saanak gibi yağdığı bir topluluğun nifaktan son derece korkması bizlerin bu gerçeğe kulak vermemizi sağlamalıdır. İslam'la şereflenmek ayrı bir bahistir. Bunu muhafaza etmekse ayrı bir bahis. Bu sebeple yıllarca Müslümanız. Müslümanlarla beraberiz sözlerini terennüm etmek yerine kalbimizde olanla, dilimizde ve fiillerimizde olan uyuşuyor mu onu tartmalıyız. Ameli nifakın zirve yaptığı şu günlerde bu yöndeki muhasebemizi arttırmalıyız sözlerimizi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Rahmehullah sözüyle bitirmekte yarar var. Çoğu zaman nifakın şubelerinden birisi müminin başına gelebilir. Sonra Allah Teala onu bağışlar. Müminin kalbine nifakı getiren haller gelebilir. Fakat Allah Teala kendisinden onu giderir. Mümin şeytanın vesveseleri ve gönlünde olmasıyla sıkıntı duyacağı küfrün vesveseleriyle imtihan olunur. Nitekim sahabe Ey Allah'ın Resulü! Bizden birisi gökten yere düşüp paramparça olmayı, çirkin bir şey konuşmaktan daha sevimli bulmaktadır deyince, Resulullah, işte o katıksız, gerçek imandır buyurdu. İmam Ahmet, İman. 238 Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 32. sayısında yayınlanmıştır.